Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programın dinliyorsunuz. Ben Ercüment Gürçay. E bugün programa John Baez'in 22 Temmuz 2018'de İstanbul'da verdiği konserden bir şarkıyla başladık. Şarkıda John Baez'i oğlu Gabriel Harris bendiriyle, Dirk Powell gitarıyla ve Serkan Çağrı da clarinetiyle eşlik ediyordu. 68 kuşağının önemli isimlerinden barış, özgürlük ve insan hakları eylemcisi, folk ve protest müziğin çıplak ayaklı madonunası John Baez. 2018'de yayınlanan yeni albümü Whistle Down the Wind için çıktığı veda turnesi kapsamında harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde İstanbullu hayranlarıyla son kez buluşmuştu o akşam. E bu konser John Baez'in Türkiye'de verdiği 6. ve son konseri oldu. John Baez o günlerde Zeynep hep verdiği söyleşi artık sesim sahneleri bırak demeye başladı diyordu. 1958'den beri sahnelerde Tanrı Vergisi 3 oktavlık sesiyle dinlediğimiz John Byers eskiden çıkabildiğim o çok tiz seslere o yüksekliği artık çıkamıyorum demiş ve bu nedenle The President sang it Amazing Grace ve Forever Young şarkılarını konser repertuarından çıkarmıştı. Ama o akşam 77 yaşına rağmen sesiyle, 1 işte buçuk saat süren sahne performansıyla Serkan Çağrı'nın klarnetiyle çaldığı Tamburi Cemil Bey'in Nikris Sirtos'u eşliğinde sandaletlerini çıkarıp çıplak ayakla yaptığı Büyük alkış alan dans gösterisiyle her zaman genç ve eylemci olduğunu bir kez daha kanıtlamıştı bizlere. Bu konserde kaydettiğim videoları Babil'den sonra YouTube sayfasında izleyebilirsiniz. Bugün programda 82. yaşına giren John Boaz'i konuşup 1960'lı yıllarda söylediği şarkılardan örnekler dinleyeceğiz. E John Bayez ile ben nasıl tanıştım? Yedikule'de aga lakaplı bir kasetçimiz vardı rahmetli Mustafa abi. 1970'li yılların sonlarına doğru e, lise yıllarımın öğrenme tutkusuyla ve e, ilk Sanyo marka teybimin heyecanıyla e, Mustafa abinin Potpore isimli müzik dükkanında kasetler kaydettirmiştim ben de. E, i̇şte Theodorakis, Harula yani Haris Alexiu, İşte Bob Dylan ve bugünkü müzik beğenimin temellerini oluşturan müzisyenlerin çoğu gibi John Boyes'in sesi de o günlerde e, aganın e, kasetleriyle hayatıma girmişti. John Boyes 1941'de New York'ta Staten adasında Meksikalı bir baba ve İskoçyalı bir anneden dünyaya gelir. İşte bazı insanlar için doğuştan yetenekli derler onun için de öyleydi. Tanrı vergisi sesiyle yolunu bulmakta gecikmedi. Babasının bir arkadaşının ona hediye ettiği ukulele müziğe olan ilgisini tetikler. Başlangıçta müzik yapması ailesince pek kabul görmez ama halk şarkılarına olan ilgisi. 1954 yılında henüz 13 yaşındayken teyzesiyle gittiği bir konserde dinlediği Petit Seger'la bir tutkuya dönüşür. 1955'ten itibaren halk şarkıları repertuarını geliştirmeye ve halka açık mini konserler vermeye başlar. İşte bugün de zaman zaman hala kullandığı ilk Gibson gitarını 1957'de edinir. Müzik kariyerinin başlarında Meksika kökenli olmasının getirdiği ırkçı sapkınlıklara maruz kalır ve öteki olma duygusunu daha o yaşlarda yaşar. İnsan hakları ve diğer toplumsal sorunlarda tarafını belirlemesinde bu dönem belirleyici olur. Stanford Üniversitesi'nde matematik ve fizik dersleri veren babası MIT'den iş teklifi alır ve ailesini de alarak 1958'de Massachusetts'e taşınır. John Biles ilk konserini o yıl Cambridge'deki kulüp 47'de verir. Henüz 17 yaşındadır konser öncesi. İspanyol kökenli adını değiştirip, Bir başka sahne adı alması önerilse de bunu hemen reddeder. Haftada iki kez kulüp 47'de sahne almaya devam eder. İlk plak kaydını da aynı yıl yani 1958'de iki arkadaşıyla birlikte bir arkadaşların deminin bodrumunda gerçekleştirir. Kayıt 1959'da Helpers Records'da Folk Singers Round Harvard Square adıyla yayınlanır. ...albümün kapak tasarımını bir arkadaşı hazırlar. Babi'den sonra bu albümden bir şarkıyla devam ediyorum. Careless Love. John Baez'i 1964'te yayınlanan... ...John Baez in San Francisco. Albümünde yer alan bir şarkı da dinliyoruz. Island in the Sun. John Baez'in folk ve gospel şarkıları söyleyen... ...Bob Gibson ve o detaylı tanışması müzik kariyerinde... 1954'te teyzesiyle gittiği Pitsigar konserinden sonra en önemli köşe taşlarından birisi olur. Bob Gibson onu 1959'da Rhode Island'da ilk kez yapılacak olan Newport Halk Şarkıları Festivali'ne davet eder. Üç oktavlık tanrısal sesi, siyah uzun saçları, doğal güzelliği ve çıplak ayaklarıyla sahnedeki görüntüsü onu ilk kez izleyenlerin Dünya Anası, Meryem Ana veya Çıplak ayaklı Madonna benzetmesinde beraberinde getirir. Newport konseri profesyonel anlamda müzik kariyerinin başlangıcını oluşturur. Newport Folk Festivali 64 yıldan bugüne hala devam ediyor ve bu yıl 28-30 Temmuz tarihlerinde New York Rhode Island'da bir kez daha gerçekleştirilecek. Programa John Baez'in 1965 tarihli Newport Folk Fest konserinden iki şarkıyla devam ediyorum. Önce Long Black Veil vale ve ardından arkadaşı Peter Yarov ile birlikte seslendirdikleri bir Johnny Cash şarkısını dinleyeceğiz. Şarkıda ikili para satın alamaz yaşlandığında gençliğini yalnızken bir arkadaşı soğumuş bir aşkı diyorlar. 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra da bugün 82. yaşına giren John Baez'den şarkılar dinliyoruz. Şimdi sırada bir Latin klasiği var. Bir karnaval hazırlığını anlatan şarkıyı Brezilyalı müzisyenler Louis Bonfa ve Antonio Carlos Jobim, Marcel Camus'un Sihorfe filmi için yapmışlar. Şarkımı gökte yükselen güneşe mırıldanıyorum, yılın büyülü zamanı, karnaval zamanı geldi. Anne Anneannem kurbanlık koyunu besliyor. İki gün sonra gözlerindeki tülbent gül suyu ile ıslanacak. Başının üzerinde gezinen tütsü kömür sobasında yanacak. Ah o karnaval akşamları. Gitarımı sahilde tıngırdatırken bir yandan Bosanova şarkımı mırıldanacağım. Gece Mehtapla aydınlanırken iyice coşacak. Sana olan aşkımı aykıracağım. Sabah olup da eve gidince şaşıracak. Ardımızda birikmiş kumları sayacağız. Bir başka oluyor karnaval akşamları. O yılın büyülü zamanları yaklaştıkça hayaller dolduruyor kalbimi. Bu kez acaba gerçek aşk gelecek mi diyor şarkıda John Baez. Manya de Karnaval. John Baez'in 1963 tarihli bu Tennessee konseri kaydı... ...bir Victor Muñoz bestesi olan Teador ile kapanıyor. Ardından aynı konserden bir başka şarkıda John Baez'i dinlemeye devam edeceğiz... Railroad Bill 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra da bugün 82. yaşına giren John Baez'den şarkılar dinliyoruz. John Baez şarkıcı olan kardeşi Mimi Farinha'yı 2011'de yine şarkıcı olan ablası Polini 2016'da son yolculuğuna uğurlamıştı. Annesini de 2013 yılında 100. yaş gününden hemen bir gün sonra kaybetmişti. Umuyorum ki Ömrü annesi gibi çok uzun olur John Baez'in de. Sırada kendisi gibi folk şarkıcısı olan ve 2011'de kanser hastalığı sonucu hayata veda eden kardeşi Mimi Farinia ile birlikte seslendirecekleri bir şarkı var. E bu şarkıyı Mimi Farinia'nın eşi Richard Farinia John Baez için yazmış. E, Swallow Song. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı John Baez'in 1972'de kardeşi Mimi Farinia ile birlikte. Sing Sing hapishanesindeki mahkumlar için verdikleri konserden Viva Mi Patria Bolivia. Yaklaşık 65 yıla yayılan müzik kariyerine 63 albüm, yüzlerce şarkı, binlerce konser, çok sayıda eylem sığdıran müzisyen, eylemci John Baez bugün 82 yaşına girdi. 1993 yılında Ruhis Dostlar Korusu'ndan arkadaşlarımızla Zeynep Oral aracılığıyla onun yakınını tanıma sohbet etme şansında bulunmuştuk. Kur Çeşme mülkeller lokali'nde buluşup sohbet etmiş ve Ruhis Türklerinden örnekler dinletmiştik onu. John Boyz ile Bob Dylan'ın efsane aşkını biliyoruz. İşte kırgınlıkları da olmuş Bob Dylan'a. Baby Blue isimli genç Bob Dylan'ın Bir portresinin notunda, onun portresini çizip müziğini dinlediğimde bunca yıl boyunca içimde kalan kırgınlıklar sessizce uçup gitti diyordu. Tarihin o anında yanında olduğum için son derece minnettar hissettim. Onun arkadaşı olduğum için onur duydum ve onunla şarkı söyleyebildiğim için çok şanslıydım diye devam ediyordu notu. John Baez bu portreyi çizerken arka planda... Bob Dylan'ın 1965 tarihli albümünden bir şarkı It's All Over Now, Baby Blue çalıyormuş. John Bez aynı zamanda usta bir ressam. Bugün dünyayı değiştiren insanların portrelerini çiziyor. İşte bu çizimler çeşitli mekanlarda yaramazlık yapanlar başlığıyla sergileniyor. Bu sergide oto dışında şarkıcı, söz yazarı Patty Smith, genç iklim aktivisti, Greta Thunberg, film yapımcısı Michael Moore, Bob Dylan, Ruth Bader Ginsburg, silahlanma karşıtı aktivist Emma Gonzalez, Martin Luther King gibi çok sayıda ismin portrelleri yer alıyor. John Baez bu yapıtlarının satışından elde edilen gelir. Başta kardeşi Mimi Farinia'nın yaşarken kurduğu Sosyal Yardım Vakfı, Brett Roses ve diğer bazı sosyal kuruluşları aktarıyor. Bu portrelerden bazılarına Facebook, Babil'den sonra sayfasında hazırladığım John Byers fotoğraf albümünden ulaşabilirsiniz. Sırada 1965 Newport Festivali'nden bir kayıt daha var. Bob Dylan, John Byers ve arkadaşları Bob Dylan'ın ünlü şarkısı Blowing in the Wind'i birlikte seslendiriyorlar. Sırada 1965 Newport Folk Festivali'nden bir şarkı daha var. John Baez Folk şarkıcısı Mary Travis ile birlikte bir gospel seslendiriyorlar. 1965 tarihli bir kayıtta John Baez ve arkadaşların dinlemeye devam ediyoruz. Newport Festivali'nden bir gospel var sırada. Down by the Riverside. Babil'den sonranın sonuna geldik. Bugün John Baez 82 yaşına girdi. Programda John Baez'i dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Sevdiğim şarkılarını sizlerle paylaştım. John Baez 2018 yılında Zeynep Oral'a verdiği söyleşide sahnede olmayı seviyorum. Veda turnesi yapıyorum ama yine de ilginç davetler alırsam belki arada çıkarım sahneye diyordu. Umuyoruz ve bekliyoruz. John Baez... 2018 yılında yayınlanan, e, albümünde yer alan bir şarkıda e, daha iyi bir dünya gelecek mi bilmiyorum ama işimizi yarın gelip gelmeyeceğini düşünmeden adil ve sevgi dolu bir toplum için severek yapmalıyız diyordu. Adil ve sevgi dolu bir dünyaya dair umudumuzu işte her şeye rağmen hala diri tutmamızı sağlayan işte çağlar içerisinden bugüne çıkıp gelen John Baez gibi bu güzel dilin taşıyıcılarını Sevgili hocamız Ruhi Sukaroğlu planın bir yerinde şöyle anlatıyordu. Onlar bize yalnız bu dünyayı sevdirmekle kalmadılar. Daha mutlu ve daha adil bir dünyanın geleceğini de söylediler. E belki o dünyayı göremediler ama görmüşçesine söylediler diyordu. E bugün de dünyada ve ülkemizde sorunlar var. İşte ekonomik, ekolojik, siyasal ve sosyal sorunlar. Pasifik'te, Güney Çin Denizi'nde, Ortadoğu'da, Karadeniz'in batısında, hatta zaman zaman Ege'de ve daha birçok yerde savaş bulutları dolaşıyor. Egemen güçler, egemenliklerini pekiştirmek için silahlanmaya hala çok büyük paralar harcıyorlar. 8ki dünya altıncı kez ekolojik bir yok oluşun tehdidiyle karşı karşıya. E belki de en çok bu şarkılar geleceğe dair umudumuzu korumamızı sağlıyor. Haftaya Babil'den sonra da canlı yayında iki konuğum olacak. Adını kutsal metinlerde geçen bilinen ilk müzisyen olan Yubal'dan alan orkestra ve korunun kurucuları Cengiz Ünal ve Veysel Kuyumcu konuğum olacak. Yubal aynı zamanda Lir ve Ney çalanların ve aynı zamanda çadırda yaşayanların ilk atası olarak da kabul ediliyormuş ve grubun kurucuları Biz de göçebe olarak yaşadığımız bu dünyada dünyanın müziklerini onun ismiyle yapmayı uygun gördük diyorlar. Babil'den sonranın kayıtlarına Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz. Sayfanın en başında yer alan program logosunun metninde program arşivinin linki var. Babil'den sonra Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Programı 1963 Newport Festivali kayıtlarında yer alan bir şarkıyla ...başka şarkıyla kapatmak istiyorum. Peter Seeger'ın 1958'de yazdığı... ...ve Medeni Haklar Marşı olarak kabul edilen... ...We Shall Overcome'ı... ...Freedom Singers'ı yorumluyor. Kimler var bu şarkıda? Bob Dylan, John Byers, Peter Seeger... ...Peter Paul ve Mary ve daha birçok şarkıcı var. Üstesinden gelmeliyiz bir gün... ''Kalbimin derinliklerinde inanıyorum buna. El ele yürüyeceğiz bir gün. Barış içerisinde yaşamalıyız. Hepimiz özgür olmalıyız. Korkmuyoruz. Üstesinden gelmeliyiz bir gün.'' diyor Freedom Singers grubu. We shall overcome. John Byers'in 82. doğum günü. Kutlu olsun. Hatay Pazartesi 13'te 95.0 açık radyoda Babil'den sonra da bu kez canlı yayında yeniden buluşabilmek dileğiyle hepinize iyi bir hafta diliyorum Umut eksik olmasın hayatımızda sen kalıp